Aman Yayıncılık, nar. Hazreti Vahşi Metin, Necip El-Kilani Senaryo, Mehmet Efe Yöneten, Mehmet Burhan Genç Mekke kaynıyor Allah'ın çağrısıyla sarsılıyor Mekke Ama iki insan bunlardan uzakta Karanlığın yardımıyla ...baş başa konuşmaktadır. Söyle Nen var. Yine ne oldu? Zaten az olan zamanımızı... ...böyle somurtarak... ...homurdanarak mı geçireceksin? Ruhumda kopan fırtınalar beni mahvediyor... Niye hayata sade bakmıyorsun? Niye küçük de olsa eline geçen... ...mutlu bir anı da karartıyorsun vahşi? Mutlu anlara! Able! Able bizim güzel anlarımız olmaz! Biz köleyiz köle! Bir düşün... ...eğer sahibimiz Cübeyr... ...birbirimizi sevdiğimizi duyacak olsa ne olur? İkimizin sırtını da... ...kırbaçlarla delik deşik eder! Ama sevgim bu acıyı unutturur... Sus! Şimdi. Sus! Bizim gibiler sevemez... Ah içim, içim nefret dolu abla Bu hayatı istemiyorum İnsanlardan da bıktım, hayvanlardan da bıktım Efendilerden de, kölelerden de, Mekke'den de, Medine'den de, her şeyden nefret ediyorum Onlardan, horlanmaktan, aşağılanmaktan, kırbaç ve hakaretten başka ne gördüm Onlara bir tek şeyle bakabilirim Nefret Hayvanlar bile bizden daha iyi muamele görüyor Hiçbir şey anlamıyorum. Bir avuç baldırı çıplak. Bir avuç çapulcu. Birçoğu daha dün ayaklarımızın altını öpen kölelerdi. Nasıl olur? Tanrılarımız bize sırt çevirdi galiba. Bilmiyorum. Kimse bilmiyor Jubeir. Şimdiye kadar sadece atalarımızın dinine dil uzatan bir hasta... ...ve etrafındaki birkaç macera peresttiler. Kovduk. Ama sonra... ...kervanlarımızı basmaya başladılar. Şimdi de, şimdi de şerefimizi iki paralık ettiler. Oğlun Ebu Sufyan, oğlun Hanzala, Karın Hindim babası ve kardeşi İkrime, senin baban, Mekken'in en şereflilerinden Ebu Cehil, Rebiyan'ın oğulları Utbe ve Şeybe, Halef'in oğlu Ümeyye ve amcan ve diğerleri. Mekken'in ileri gelen 24'ünü ve daha elli kadar adamımızı kırıp geçirdiler. Bedir'in kumları onların soylu kanıyla... ...kızıla kesti. Üstelik bizimkilerin üçte biri kadardılar. Nasıl olur? İçim içimi yiyor. Konuşun. Aklımı kaçıracağım. İkime. Haklısın ya Cübeyr. Hepimiz kuduruyoruz. Bedir'de babamın başına gelenleri düşündükçe... ...kinimden çatlayacak oluyorum. Aşağılık bir kölenin pis ayağını... ...babamın şerefli vücudunun üzerine... ...bastığını hatırladıkça... ...utançtan eriyorum. Onları... Muhammed onları bir kuyuya doldurdu. Üst üste. Hayvanlar gibi. Araplara rezil olduk. Bunu temizlemedikçe de yüzümüzü yerden kaldıramayız. Hele o Hamza. Babamı ve kardeşimi öldüren Hamza. İntikam, intikam. Hepimizin bedenini cayır cayır yakan intikam. İntikam ateşi hiç sönmez in. Bir tek Muhammed'le Hamza'nın öldürülmesi... ...acımızı dindirecek mi sanıyorsun? Dostlarımızı ve akrabalarımızı geri mi getirecek biz şerefimizi ve hasiyetimizi savunuyoruz bizi tanımayanlarla üstünlüğümüze el kaldıranlarla savaşacağız yakında bizi tanıyacaklar şimdiden söylüyorum Hind ama oğlun Nanzala'nın babanın ve kardeşinin acıları dünya durdukça yaşayacaktır yemin ederim Hamza'nın kanı bir dökülsün Muhammed bir ölsün Sadece bu kadarı benim içimde bir damla üzüntü bırakmaz. Ölüm herkes için. İnsan kılıçla ölmese bile başka bir şekilde mutlaka ölecek. Ama sevdiklerimizin öldürülmesinin intikamını almak... ...onların ölümlerini normal bir ölüme çevirmek demektir. Anlıyor musun beni Ebi Yusufyan? Ben seni anlıyorum Hint. Senin ilacın bende. Şuraya bak. Şu kölen vahşi. Onu görüyor musunuz? Elindeki mızrağına sevgilisine sarılan aşık gibi sarıldığını görüyor musunuz? İşte o mızrak yakında intikam ateşlerimizi söndürmek için... ...girdiğimiz savaşta Hamza'nın ciğerlerini parçalayacak. Vahşi! Vahşi buraya gel! İşte ateşimizi söndürecek siyah su. Bakın ne kadar da mağrur. Mağrur ve vahşi. Buyurun efendimiz demez. Dik başla. Bu yüzden de şu simsiyah bedeni... Şu kalın kolları, gergin kasları çok kırbaç yedi. Ama şu gözlerindeki ateşi hiçbir kırbaç darbesi söndüremedi. Özgür kalacağı, aşağılanmayacağı bir günün özlemiyle cayır cayır yanan şu hırslı gözler. Mızrağını kaldır vahşin. Şimdi. şimdi ona iyi bak. Bu mızrak yıllardır şaşmadan hedefine uçar. Şimdi asıl uçuşunun vakti geldi. Son bir uçuş yapacak ve seni... Evet. Seni de beraberinde özlediğin hedefe uçuracak. Kendi kendinin efendisi olacağın bir hedefe uçacak vahşi. Anlıyor musun? Ana vatanın Habeşistan'a dönebileceksin. Ya da Mekke'de özgür ve efendi olacaksın. Ama bunun bir bedeli var tabii. Öde ve al. Sen amcamın intikamını alacaksın. Ben de seni özgür bırakacağım. İstediğin kadar mal mülk ...Bedir'de Müslümanların aslanı Hamza'nın öldürdüğü... ...amcam Tuaymen'in intikamını alacaksın. Yakında onlarla önemli bir savaşımız var. Gözlediğim fırsat bu vahşi. Anlıyor musun? Mızrağı, ölçük, tat... ...ve şimşek gibi savur. Tam hedefe! Efendim... ...senin amcanın intikamı... ...benim de intikamımdır. Bana özgürlük vaat etmeseydin bile... ...emrine uymakta tereddüt etmezdim... O kara günden beri kırılan gururunuz bizi eziyor. Merak etmeyin. Mızrağım Hamza'nın ciğerlerini öyle bir parçalayacak ki kurtulamayacak. Güzel. Vahşi. Vahşi. Sen nereye gidiyorsun? Bırak onlar gidip Muhammed'le savaşsın. Onların şerefi bizi ilgilendirmez. Evet ilgilendirmez. Zaten aptal gibi onlarla savaşmaya niyetim yok. Beni ilgilendiren tek şey özgürlük amne. Özgürlük. Bak şu mızrağıma bak. İşte bu mızrağımla geri döneceğim. Hem de özgür olarak. Sonra seni de kurtaracağım. Demek istediğini anlayamadım. Uygun bir yer bulup gizleneceğim. Orada en uygun anda... van ...doğru hedefe... ...savaşın sonucu beni ilgilendirmiyor... ...sonra da doğru Mekke'ye döneceğim... Kim bu öldüreceğin adam? Abdülmuttaliboğlu Hamza... ...peygamberin amcası... ...onu öldürmek sana mı kaldı? Evet... ...çünkü fiyat bu... ...efendimiz Cübeyr'in özgürlüğüme karşı istediği fiyat bu... ...Ebü Süfyan'la karısı Hint de buna tanık... Ben onların intikamlarını alacağım. Onlar da beni azat edecekler. Hepsi bu kadar değil. Zengin de olacağım, able. Zengin. Anlıyor musun? Hadi hoşça kal. Geç kalmamalıyım. Döndüğümde seni gene burada bekleyeceğim. Anlayamıyorum vahşi. Seni anlayamıyorum. Bu hırsın, bu vahşetin beni korkutuyor. İçimi tüketti bu çılgınlık. Kendi ellerinle derin, karanlık bir zindan örüyorsun kendini. Eşlerin azılları önde, arkaları kadınlarla dolu. Başlarında da erkeklerini kışkırtan Hint var. Sayıları çok ama düzensizler. Müslümanlar çok düzenli, muntazam ve güven içinde ilerliyorlar. Peki bu Hamza nerede? Kendine denk bir avarıyor herhalde. Evet işte Hamza bu. Bizimkilerin sapları nasıl da yarıyor? Karşısına çıkan yerde Evet Mekke'nin nice evlerini yasa boğan Hamza ya bu Ama karşısına çıkacak kadar enayi değilim Hele istendiğim yere biraz daha yaklaşsın bakalım Evet Tam sırtına Ya şimdi ya hiç Hamza Hamza'yı hamza vurdular Hamza'yı vurdular hamza Hamza. Öldürdüm Öldürdüm onu Hamza'yı öldürdüm İşte Gözümde kanlar boşalarak yerde yatıyor Kübehir Ebu Süfyan Hint İkirme Neredesiniz İntikamınızı aldım Ben Tek başıma Özgürüm Özgürüm Gidip Gidip mızrağımı alıp uzaklaşayım buradan. Aman Allah'ım Ortalığın haline bak. Bizimkiler darmadağın olmuş. Kaçıyor. Müslümanlar galimet topluyor. Kölelikten kurtul, esir ol. İşe bak. Kaçmalıyım. Muhammed'in gözünde bir şey kaçmaz ki. Gider biri her şeyi anlatır. Mutlaka Mekke'ye dönmeliyim. Herkes özgür olduğumu görecek. Hey! Bahşi! Böyle soluk sola nereye koşturuyorsun? Biz... Yenilmedik mi evet, Yenilmesi şaşkın Hadi Hamza'yı başkası öldürmeden gidip sen öldür Muhammed'in okçuları yerlerinden ayrılıp ganimete koşunca Halit bin belikli adamları Uhud dağını dolaşıp Müslümanları arkadan kuşattılar Muhammed'in öldüğünü bile söyleyenler var Muhammed Evet Ben üzerime düşeni yaptım Vahşi'yi öldürdüm. Yani kendi kendini mi öldürdün Hayır hayır Hamza'yı diyorum Hamza'yı öldürdüm. Sen mi öldürdün Evet bu bana yeter Borcumu ödedim ...hürriyetimi aldım. Vay vay vay vay. Hemen gidip bu haberi Hind'e müjdelemeliyim. Hindin verdiği şu mücevhellere bak. Ya Cübeyr'in altınları... ...bunları hak ettim ben. Herkes bunu konuşuyor. Muhammed... Yerde yatan Hindin burnunu kulaklarını kestiği ciğerlerini çıkardığı amcasının ölüsü başında, köslerinden seller gibi yaşlara kıtmış. Hele Hindi yaptığı hunharlık, korkunç bir şey. Muhammed beni asla affetmeyecek. Bundan sonra hep ölüm korkusuyla yaşayacağım. Ama dünyada yükü olmayan özgürlük yok ki. Hem Muhammed çok uzakta, yeni seferlere hazırlanacak. Yahudilerle işi var, civar kabileleri kendine bağlayacak, sonra Kureyş'i düşünecek. Evet evet, daha önünde bir sürü iş var, beni düşünecek vakti bile yoktur. Şimdi gidip ableyi buluşacağımız yerde beklemeliyim. Niye sözleştiğimiz gibi gelmedin? Ha? Söyle beni niye beklettin? Gelmek istemedim. Nasıl? Hı. Gelmek mi istemedin? Niyeymiş o? Aramızda büyük bir engel olduğunun sonradan farkına vardım. Kalbini bir sürü anlamsız hırsla doldurmuşsun. O samimi, o alçak gönüllü eski vahşi gitti. Savaşa gitmeden önce bir sürü şey söylüyordu. Bunlar benim kolay kolay unutamayacağım vesveseler. Artık sana güvendiğimi sanmıyorum Ne diyorsun sen able Aptallığın lüzumu yok Bırak bu gibi tuhaf düşünceleri de yarınımızı düşün Artık özgürüm Yakında seninle evleneceğim Artık kimse bizi ayıramaz Seni özgür bırakacak param var Artık zenginim able zengin Rahat bırak beni vahşi. İstemiyorum Düşünmeliyim Çıldırtmak mı istiyorsun Boynunu kopartırım şimdi söyle Yoksa başka birinin varası... Evet. Kim? Kim? Muhammed. Kim? Ben Allah'tan başka ilah olmayacağına, Muhammed'in de Allah'ın elçisi peygamberi olduğuna inandım. Ne dedin? Ne diyorsun? Farkında mısın? Evet. Çok iyi farkındayım. Vahşi. Muhammed'in sözleri kimsesizlere, yoksullara, düşkünlere, mahrumlara cenneti sunuyor. Onun dini samimiyet ve iyilik üzerine kurulur. Eğer onun söyledikleriyle yaşansa dünyada kimsenin burnu bile kanamaz. Muhammed gerçek mutluluğu getirdi. Gerçek hürriyeti getirdi vahşi. Bunları bana niye daha önce söylemedin? Ne zamandır Muhammed'e inanıyorsun? Bu benim bütün varlığımı birden sardı. Sen hürriyeti tek bir kimse gibi elde etmeye çalıştın. Bunun biz kölelerin içinde bulunduğu duruma bir yararı var mı? Vahşi'nin hür olmasıyla yeryüzüne adalet... ...ya da hürriyet mi yayılacak? Hadi senin gibi onlarcası hürriyetine kavuştu. Değişen mi? Söyler misin? Bu hayatın yüzü değişmeli Vahşi. Önce şu hayatın düzeni temelinden değişmeli ki... ...bize bakan yüzü değişsin. Bu değişiklik önce kafalardan başlayacak... ...sonra yüreklerden. Düşün, şu içinde kıvrandığımız hayatın her şeyini dinle... Sonra içini bir gün ölüp gideceğiz. Peki ben savaşa gitmeden önce niye bunları bana söylemedin? Uygun bir fırsat bulamadım. Hem o zaman daha kesin kararımı vermemiştim. <gülüyor> Bizim aptal cariye filozof kesiydi. Ben filozofluktan anlamam Vahşit. Sana söylediklerim kalbimle inandığım şeyler. Bunları nasıl hissettiysem, nasıl duyduysam öyle aktardım sana. <gülüyor> Doğrusu çok uygun bir vakitte Müslüman olmuşsun. Hadi doğru Muhammed'e git. Uhud'da kazandığı zaferi kutlarsın. Biliyorum. Bu sefer Mekke kazandı. Ama Allah'ın gönderdiği vahi sonunda zaferin Müslümanların olacağını, Uhud'un bir sınav olduğunu söylüyor. Zafer Müslümanların olacakmış ha. Delil getiremeyeceğin iddialarda bulunma küçük hanım. Eğer bir şeyi Allah söylüyorsa ona delil aramam. Allah'ın vahi başlı başına bir delildir. Ben Allah'a Muhammed'in peygamberliğine inandıktan sonra Kur'an'ın ayetlerine mi inanmayacağım? Bunları sana kim öğretti? Söyle bakalım. Şu içinde yaşadığın Mekke'yi dolduran kadınlar ve erkekler. Müslümanlıklarını gizleyen sayısız insan. Gidip kölesi olduğun adama bunları bir bir anlatacağım. Kendini adam sanıp bunu yapacaksın öyle mi? Hürriyet hayatına başkalarının inançlarına kim besleyerek... Zulmederek mi başlayacaksın? Ben sana sırrımı söyledim. Allah'a iman edersin. Belki insanlara da bir faydan olur diye söyledim. Ama bu hayat seni kör etmiş. Vahşi. Ha? Sühey. Hoş gelmişsin. Taif'te ne var ne yok. Her zamanki gibi. Özgür olduktan sonra köle dostlarını... ...unutmuşsundur herhalde. Alay etmeyi bırak Süheyl. Gene ticaret için mi geldin? Efendinin işleri ne zaman bitecek de... ...sen de kurtulacaksın. Ben durumumdan memnunum. Beni boş ver. Sen nasılsın? Hamza'yı öldürmek sana neler kazandırdı? Sorma. Kötü görünüyor. Beni terk etti. Kim? Kim? Kalbimle sevdiğim. Nasıl olur? Üstelik sen artık özgürsün. Acayip olan da bu ya. Kader benimle alay ediyor. Ee, sence niye terk etti? Muhammed. Hmm, nasıl yani? Müslüman oldu. Birdenbire iman etti. Güya iman... ...sevgiden de hayattan da kıymetliymiş. Kim bu kadın? Birkaç dinarlık alelade bir köle. Peki aziz dostum... Kureyş Muhammed'in yolunu sapıklık olarak görüyor. Çünkü onların dininden başka bir yol tuttu. Muhammed'e göre eskilerin yaptıkları bir şeye delil ölçü olamaz. Muhammed kendi getirdiklerini atalarından aldıklarıyla karşılaştırmalarını, üzerinde düşünmelerini teklif ediyor. Bunların kendilerini bile inandıramadıkları karanlık düşüncelerine karşılık göz kamaştırıcı deliller sürüyor ortaya. Ona göre insanı yaratan, insanı kendisinden daha iyi bilir. İşte bu yüzden yaratıcı peygamberini göndermiş. İnsanı başıboş bırakmamış. Beraberinde Kur'an'ı göndermiş. Muhammed ne söylediyse aynen çıktı. Allah onu mucizelerle desteklemiş. Hoş Kur'an'ın kendisi de bir mucize ya. Sen de istediğin yolu seçebilirsin. İnsan dinsiz de yaşayamaz mı? Niye olmasın bu? İmkansız. Değer ölçüleri insan hayatının bir parçasıdır. Din bu değerlerin çerçevesidir. O da başlı başına bir değer. E peki bu değerleri ben niye koyayım? Şuna değer veririm, şuna vermem. Biri değerli olur, biri değersiz. Sen koyamazsın. Hayat senin iradenle dönmez. Önce kendini koysaydın ya... Kendi kendini var etseydin... Ben Allah değilim ki... Beni yaratan akıl da vermiş. İşte senin aklını pek çok üzüntü karıştırmış. İnsanın aklı sınırlıdır vahşi. Böyle olmasaydı... Tek başına her şeye yeterdi. Ama akıl varlığını Allah'a borçlu. İnsanlık tarihi aklın eğrilikleriyle... Sapıklığıyla dolu. Allah'tan uzaklaştıkça başlarına gelmeyen kalmamış ama Allah aklı başı boş bırakmamış yolunu aydınlatmış aklın elinden tutması için hidayeti inanmayı indirmiş kimseyi kırbaçla Allah'ın çağrısına sokamazlar Allah'ın sözleri açık seçik meydanda yeter herkes bir şeyler satıp duruyor bıktım hepiniz benim şaşkınlığımı arttırıp duruyorsunuz Rahat bırak beni Süheyl. Sen bilirsin. Yolunu seçmeden rahat yok sana. Düşün. Ne? O? Hala etrafımızda dolaşıyorsun. Özgürlük sıktı mı seni? Hürriyet dünyadaki nimetlerin en büyüğü efendim. Ama hala sefilsin. Söyle bakalım niye geldin? Ee, efendim... ...çok önemli bir şey için geldim. Ya neymiş o? Biliyorsunuz uzun yıllar size hizmet ettim. Tabii dayak yemeden doğru dürüst bir iş yapmamak şartıyla. Neyse yatakanı lafı uzatma. Asıl meseleye gel. Eee... Efendim... Abla, ne olmuş ona? Sizin köleniz... Evet biliyorum ne olmuş? Onu kendim için istiyorum. Onu parayla satın almak istiyorum sizden. Sen mi? Ne kadar paran var ki senin? Hem onu satacağımı nereden çıkardın? Sattığımı mı söyledin? Gönlüm takıldı ona efendim. Onunla evlenmek istiyorum. Benim köleme göz koymak senin haddine mi düşmüş tevhid Efendim... Efendim... Tars! Dua et ki Hamza'yı öldürdün. Şimdi beni daha fazla kızdırmadan defol buradan. Efendim işin içinde bilmediğiniz bir durum var. Neymiş o? Able. E, e, Able Müslüman oldu. Muhammed'in dinine girdi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu sen? Yemin ederim doğru söylüyorum. Bunu bana bizzat kendi söyledi. Ne zaman? Çok olmadı. Gizliyormuş. E, beni de Müslümanlığa davet etti. Ya. Peki niye bunu daha önce söylemedin bana? E, uygun bir fırsat bekledim. Evlenmek için onu satın almaya bu yüzden geldim, öyle mi? Bana söylediği için... ...onu doğru yola kendim döndürmek istedim. Sen benim dünkü kölemsin vahşi. Seni tanırım. Onu elde edemeyince... ...intikam almak için ona iftira ediyorsun. Sen kin dolu bir sepilsin. Kalbinle sevdiğin kıza... ...iftira edebilecek kadar alçalabiliyorsun. Onu sana vermek... Tertemiz bir kızı bir cellada teslim etmek demektir ah Efendim yemin ederim böyle bir şey aklımın ucundan Kes ki... sesini Seni attırmadan kendin de bol buradan Ne yaptım ben Hırsım aklımı başından aldı Aptalım ben ...Sübeyir doğru söylediğimi bir gün öğrenecek. Bu bir şeyi değiştirmeyecek. Ah, able beni asla affetmeyecek. Ah, yazıklar olsun bana. Bu ne hal vahşi? Sanki dünyanın bütün düşünceleri kafana yüklenmiş. Ah, ah, Süheyl, buyur otur. Geleceğini beklemiyordum. Bundan önceki gelişinde sana büyük haksızlık etmiştim... Üzülme, unut gitsin. Beni derd ortağı bilip... ...sıkıntını bana boşalttım. Efendimin bana öğrettiği... ...en güzel şey neydi biliyor musun? İstemeyerek yaptığı bir hatadan dolayı... ...bir insanı kaybetmemek gerekir. Şu efendi sözü... ...her geçen gün daha çok... ...rahatsız ediyor beni. Bak Vahşi... ...Muhammed diyor ki... ...insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Yine diyor ki... Hepiniz Adem'densiniz. Ademse topraktandır. Hiçbir Arap Arap olmayana, Arap olmayan araba üstünlük iddiasında bulunamaz. Kur'an üstünlük ancak Allah'tan korkmaya bağlıdır der. Muhammed komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Kendisi için istemediğini mümin kardeşi için isteyen ...bizden değildir diyor. Bence sen de... ...bunlara yakın şeyler söylemek istiyorsun. Ama o kadar bozuk... ...bir üslubun var ki... Ee, ...Muhammed gerçekten bunları söylüyor mu? Hiç şüphen olmasın. Bunlar şu hayatın düzenini... ...kökünden değiştirecek sözler. Böyle olmasa... ...bu savaşlar niye çıktı zannediyorsun? Bunun gibi sözlerden... ...değil mi? Peki, Hamza'yı niye öldürdün? Hangi hakkı... Hangi gerçeği ya da hangi değeri savunmak için öldürdün? Bu efendilerin zekalarını, güç ve nüfuzlarını ne pahasına olursa olsun savunmalarını niye beğenmiyorsun? Onlardan bir farkın yok ki. Eğer sen bunlardan daha adi değilsen en azından onlar kadar kötüsün. Kim ve bencilliğin karanlık dünyasında yaşamak için inat ediyorsun... Bu yüzden kulağın hiçbir şeyi duymuyor. Senin bu huyların yüzünden... ...able seni terk etti. Mekke'nin efendileri sana değer vermediler. Böyle giderse... ...Muhammed de seni rahat bırakmaz. Şu haline bak. Özgürlüğünü elde ettiğinde ne oldu? Rahatladın mı? İçki bardakları elinden düşmüyor. Şimdi, galiba doğru söylüyorsun. Hepsinde haklısın. Söyle ne yapacağım ben Boğuluyorum Sühel Kendimi atacak bir sahil arıyorum ama Her seferinde kafamı taşlara çarpıyorum Şu dünyada kendimi Emniyet içinde hissedebileceğim bir yer arıyorum İnan bunda çok samimiyim Söyle ne yapayım ben Kusura bakma dostuma Biraz ağır konuştum galiba Hayır hayır, hayır. Bunları duymak benim için çok iyi oldu Ben gerçekten söylediğin gibiyim Adinin biriyim ben, sevdiğim kadını gidip efendisine ispiyon ettim Biliyor musun, köleyken bana yapılanları şimdi ben yapıyorum yani Ama biliyorum ki öyle yapmakla az buçuk haysiyeti mi de bıçakla kazıdım Uf, taştan ölüyorum ama vazgeçeceğimden, düzeleceğimden emin değilim Bunları itiraf etmen iyi bir başlangıç sayılır Muhammed'in çağrısı senin vicdanında bir cevap buldu mu? Önce halletmemiz gereken soru bu. Bak burada ikimizden başka hiç kimse yok. Sen Muhammed'in çağrısına ne diyorsun? Kureyş Muhammed'in peşini bırakmaz. Onu yok etmek için bir ordu daha toplayıp yola çıkacaklardır. Muhammed'e gitsem belki beni bağışlar ama böyle bir savaşa girer ölürsem ya da esir düşersem kölelik ve işkence hayatı yeniden başlamayacak mı? Hala kişisel hesaplar peşindesin. Basit çıkar hesapları. Ben sana başka bir konudan bahsediyorum. İnanmak ya da inanmamaktan. Sen ise sadece tercih edeceğin şeyin sana yükleyeceği yüklere bakıyorsun. Bütün düşündüğün rahatlık. Böyle rahat değil. Sefilin biri olarak kalırsın sadece. Peki sen niye inanmıyorsun? Niye Müslüman olup Muhammed'e katılmadın? Ben Allah'tan başka tapılmaya, itaat edilmeye layık hiçbir şeyin bulunmadığına inanmıyorum. Muhammed'in de onun bize gönderdiği bir yol gösterici olduğuna, peygamber olduğuna inanıyorum sadece, sadece. Sakif kabilesi Taif'in en inatçı kabilesidir. Ben de inancımı gizleyip içlerinden birisi daha Müslüman oluncaya kadar çalışacağım. Sonra da durumu Allah'ın Resulüne bildireceğim. Ne emrederse hiç tereddüt etmeden uyuyacağım. Hatta bana... ...kılıcını kuşan, gidip Taif şehriyle... ...tek başına savaş dese bile. Süheyl, ne diyorsun sen? Sakın ableye yaptığın gibi... ...banda bir çorap örmeye kalkmıyorsun ha. Git buradan, git. Gidiyorum dostum. Kusuruna da bakmıyorum. Kendin kendini cezalandırıyorsun zaten. Senin kendine ettiğini... ...kimse edemez sana. Evet doğru söylemiş o alçak Evet ben Muhammed'in dinine girdim Yalan söylüyorsun değil mi? Doğru söylüyorum efendim Kalbim Allah'ındır Ona Allah'tan başkasının karışmaya hakkı olmadığına inanıyorum Vay vay vay Benim mülkümde bana ortak çıkacak ha? Senin gibi aşağılık bir köle ile doğruyu ayırt edecek İnanacak din değiştirecek Size bu cesareti veren Muhammed gerçekten büyük bir sihirbaz Sihirbazlar göz bağlar, şaşırtmacalar yaparlar. Muhammed'in getirdikleri sihir değil. İman da Muhammed'in elinde olan bir şey değil. Allah kimi dilerse onu doğru yola eriştirir. Demek Allah senin gibi hakir bir köleyi doğru yola eriştirdi de Cübeir bin Mutim'i sapıtlıkta bıraktı öyle mi? Orasını ben bilemem efendim. Ya kim bilecek? Muhammed mi? O sadece yol gösterir. Hidayete eriştireni, sapıklığa düşüreni... ...kalplere kimin hükmettiğini gösterin. Öyleyse bir sor bakalım Allah'a. Niye beni isyancı olarak yazmış? Sen ona benden daha yakın olduğuna göre. Allah'ın yolu daima açıktır efendim. Kimsenin aracılığına gerek yok. Yeter, yeter. Defol, gözüm görmesin seni. Seni dize getirecek birini biliyorum ben. Çabuk bana vahşiyi bulup getirin. Onu sana bedava veriyorum Vahşi Ama bir şartla Ona işkence edeceksin Ne yapıp edip onu yola getireceksin Hatta bu yıllar sürse bile Emriniz başım üstüme Bunu seve seve yaparım Hey sen Vahşi dedikleri sen misin? Evet benim, sen kimsin? Senin için ta Medine'den gelmiş biriyim Önemli bir konuda görüşmek istiyorum Yoksa seni Muhammed mi gönderdi? Yo <Gülüyor> yo yo telaslanma dostum Ben de senin gibi Muhammed'in Düzmanlarından Daha Daha telap yere gitsek Öyle olsun bakalım ...diyim gibi kahraman dostum... ...eğer onu durduramaz isek... ...günü gelince ne size hayat hakkı tanır... ...ne bize... ...nemiz var nemiz yok elimizden alır... ...biz beni inadirleri nasıl yurdumuzdan... ...sürüp çıkartmış ise... ...sizi de perişan eder... ...benim düşünecek bir şeyim yok... Fazlan malım mülküm yok nasılsa... Oh, ...bu dediğin sen Hamza'yı öldürmeden... ...öncesi için doğruydu... ...ama artık iyi düşünmen gerekiyor... ...Muhammed'in kara listesinin... ...basındasındır herhalde... Evet bunda haklısın. Sen asıl konuya gel. Ne yapmamı istiyorsun? Bunu anlaman zor olmamıştır herhalde. Biz seni çok iyi tanıyoruz. Sen bize yardım et. Biz de seni Mekke'de yaşadığın bu sefaletten kurtaralım. Hem aynı zamanda kendine de en büyük yardımı yapmış olacaksın. Saldırı en büyük savunmadır. O seni öldürtmeden sen onu öldür. Beni sana Yahudilerin lideri Hüyey bin Ahdab gönderdi. Sana onun adına söz ver iyi düşün. Eğer Muhammed'i öldürürsen Araplar arasında en yüksek makama geleceksin. Biz Yahudiler kıymet bilen insanlarızdır. Bunu iyi bil ki biz istedik mi istediğimiz adamı yüceltir istediğimiz adamı alçaltırız. Yakında Muhammed'e karşı bütün kabileleri birleştirip savaşacağız. Kureyş yani Mekkeliler de bizim teklifimizi kabul etti. Medine'ye yürüyüp Muhammed'i dize getireceğiz. Bu savaş senin için bir fırsat olabilir. Ben artık kimseye güvenmiyorum. Mızrağıma oh, bile. Söylediklerimi sakin bir kafayla yeniden düşün. Ben gidiyorum. Hadi hosta kal. E, e, e, altın keseni yere düşürdüm. <gülüyor> <Al. gülüyor> Sende kalsın. Küçük bir hediye kabul et. Belki karar vermende yardımcı olur. Ha gel bakalım vahşi. Benim de konuşacak birine ihtiyacım vardı. Biliyor musun? Artık Muhammed'in iyi bir büyücü olduğuna hiç şüphem kalmadı. Bakıyorsun bir tarafta ona içimizdeki en zeki insanlar, en becerikli üstün insanlar iman ediyor. Diğer tarafta bir lokma ekmeğe muhtaç fakirler, kimsesizler iman ediyor. Birbirinden bu kadar büyük bir uçurumla ayrılmış iki tür insanı, Aynı amaç etrafında toplayabilmek tam bir büyücülük. Neyse bırakalım şimdi bunları. Eee anlat bakalım düşündüklerini gerçekleştirebildin mi? Hayır efendim. İyi ama güçlü kuvvetli ve inatçı bir adamsın sen. Sana boyun eğmeyecek bir kadın düşünemiyorum. Efendim. Ne var sana? Niye bu kadar efendim, heyecanlısın? Efendim. Ne var söyle. Çok kötü bir şey oldu efendim. Çabuk söyle ne oldu? Kaçtı. Kaçtı mı? Kaçtı mı dedin? Evet Beceriksiz sefil Demek kaçtı ha Peki o kaçarken sen neredeydin? Bana müjde vermeye mi geldin ha? Ah. Durun, durun vurmayın efendim Ben görmeden çıkmış Fazla uzağa gitmiş olamaz ah. Çabuk Atların en iyilerinden dört tane hazırlayın Dört kişi hemen Medine yolunu gidip araştırsın Able, önce Mekke'de bulunup, Müslümanlığını gizleyen bir ailenin yanında saklanacak, sonra da ortalık yatışınca bir fırsatını bulup, gizlice Medine'ye kaçacak ve bir Müslümanla evlenecektir. Vahşiye gelince, çılgınlar gibiydi, günlerce Able'yi aradı. Süheyl'in gidişi, Able'nin kaçışı, Cübeyr'in onu kırbaçlamış olması, Vahşi'yi yiyip bitiriyordu. Yemeden içmeden kesilmişti. Gözüne uyku girmiyordu. Uyuyacak olsa bile korkunç kabuslarda Hamzayı görüyor, kanter içinde uyanıyordu. Bu arada Mekkeliler, Yahudilerin kışkırttığı kabilelerle birlikte Medine'ye yürümüş, ama Peygamber ve arkadaşları kazdıkları büyük bir hendeğin arkasından Medine'yi başarıyla savunup onları püskürtmüşlerdi. Kabilelerin düzeni bozulmuş birçoğu da İslam'a girmişlerdi. Yahudilere ise unutamayacakları bir ders verilmiş, Hazreti Peygamber Hendek Savaşı'nı planlayan Yahudi lideri Huyey bin Ahtap'ı da öldürtmüştü. Ardından Müslümanlar Kabe'yi tavaf etmek için Mekke'ye gelmiş, önce onları sokmak istemeyen Kureyş, sonunda boyun eğip Hudeybi Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu antlaşma, İslam'ın tüm yarımada da hızla yayılmasına yol açmış, bu arada Müslümanlar Hayber Yahudilerini yenip zafer üstüne zafer kazanmışlardı. Vahşi tüm bu olanları bir şey anlamadan dışarıdan izlemişti. Ama bir gün Resulullah'ın Mekke'ye gireceğini öğrenince dehşete kapıldı. Hudeybi antlaşması gereğince peygamber ve Müslümanlar Medine'den gelip Kabe'de ibadet edeceklerdi. Mekke boşaltıldı Tüm Kureyş civardaki tepelere çıkmış Müslümanların Kabe'yi tavafını seyrediyordu Ebu Süfyan Sen Mekke'nin tek liderisin Muhammed'in Mekke'ye girip Kabe'yi tavaf etmesine nasıl izin verirsin? Aramızda bir antlaşma var Muhammed şunun şurası 2000 bin kadar adamıyla geliyor Niye şunlara bir hamle yapıp işlerini bitirmiyoruz? Beni dinle aptal herif Söyle bakalım Müslümanlar kimler? Oradan hicret edenler değil mi? Onlar kim? Amcalar mısın çocukları, akrabalarımız. Mekke'de kalanlar akrabalarını çok özlediler. Görmek görüşmek için can atıyorlar. Eğer bir savaş çıkacak olsa adım gibi biliyorum Mekke'nin en az yarısı Muhammed'in tarafına geçip bize karşı savaşır. Şimdi git ve beni rahat bırak. Eğer Kabe'nin şerefini kirletecek bir düşüncesizlik yapar, kan dökmeye kalkarsan seni ben parçalarım. <gülüyor> Etrafındakilerin görünüşleri ne kadar azametli. Yemin ederim içlerinde Muhammed'in bulunduğu bir ordu asla yenilmez. İşte bu sininemeyecek bir yüz karalığıdır. Şu rezilliğinize bakıp yerinizden kıpırdamıyorsunuz. Kabe'nizi korumak için dağlara çıkmış kadınlar gibi seyrediyorsunuz. Ne diyorsun sen Vahşi? Onlar Allah'a kendi dinlerine göre kulluk ediyor. Üstelik Kabe herkesindir. Halit. Sen Uhud gününde Müslümanları bozguna uğratan bir kahramansın. Burada oturmuş onların Kabe'ye girişlerini seyrediyorsun. Allah! Senin dilediğin gerçekleşiyor. Müslümanların sözlerini tekrarlayarak onlarla alay ediyorsun ha. Halbuki senin gibi bir kahraman alayla yetinmeyip kılıcını çekmeli. Allah'tan başka ilah yok. Yalnız ve yalnız o var. Evet, sözünü yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Ona karşı duran bütün orduları da bozguna uğrattı Sana ne oldu Halit? Çabuk cevap ver hadi köle Allah'a dair ne biliyorsun sen söyle Dur yakamı bırak Boğazımı acıtıyorsun Allah bütün bildiğim Muhammed'i Mekke'ye boyun eğdirdiğidir Muhammed hakkında ne biliyorsun İyilikle meşhur olmuş Sözleri güvenilir Şerefli bir insan Böyle bir adam Allah hakkında uygunsuz bir şey söyler mi İnsanları aldatır mı? Yalan senin gibi aşağılık Ebu Sufyan gibi kibirlerin işi Şimdi defol Yoksa seni aşağı yuvarlarım Vahşinin çırpınışları bir şeye yaramadı Müslümanlar Üç gün boyunca Mekke'de kalıp Kabe'den Allah'ın birliğini haykırdılar Eski efendisi Cübeyr bile "Muhammed haklıysa o kazansın." diyordu. Sonraki günler Hamza'nın gölgesini vahşiye yaklaştırıp duran günlerdi. Müslümanların Mutede Rum ordusuna karşı kazandığı zafer, ona bağlı kabilelerin artıp durması gibi haberler derken Mekkelilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi Müslümanların müttefiki Huza'a kabilesine bir gece baskın verip birçoğunu öldürdü. Saldırıya, ikrime gibi intikam gütmeye devam edenler de katılmıştı. Bu olay Hudeybiye antlaşmasını ihlal etmek olmuştu. Ebu Süfyan Medine'ye koşup antlaşmayı yenilemek istediyse de bunun yararı olmadı. Sonunda 12 bin kişilik muazzam bir İslam ordusu Mekke'ye doğru yola çıktı. Ebu Süfyan, Mekke'de herkesin karşısında Müslüman olduğunu ilan etti. Vahşi ve İkrime gibi bir grup genç, direniş savaşına girdiyse de, Halid'in komutasındaki Müslüman grup, onları dağıttı. Mekke, Allah'ın peygamberine teslim olmuştu. Herkes sırayla beyat edip, İslam'ı tanıdığını açıkladı. Ama İkrime ve diğerleri kaçtılar. Vahşi de kaçıp, İslam düşmanı bir şehir olan Taif'e gitti. Süheyl'i bulmayı umuyordu. Vahşi, sana burada ne arıyorsun? Mekke'de neler oldu ah, Sorma Muhammed binlerce adamıyla gelip Mekke'yi teslim aldı Ben ve İkrime dışında kimse karşı koymadı Ebu Süfyan bile Müslüman oldu de korkarak geldim Seni bulamayacağımdan korkuyordum Herhalde sen de Muhammed'e tabi olmuşsundur Gene de senin dostluğa Çok önem verdiğini biliyorum Sana sığınmaya geldim Hoş geldin Safa geldin Evim senindir Hakkındaki düşüncelerimi zaman ve olaylar değiştirmedi Vahşi. Şuna kesinlikle inanıyorum ki sen bugün olmazsa yarın gerçeği bulacak ve doğru yola gireceksin. Vahşi'nin şaşkınlığını arttıracak olaylar devam ediyordu. İslam'a girmeyen ve çok güçlü bir kabile olan Hevazinler, büyük bir ordu kurarak Müslümanlarla Huneyn'de savaştılar ve yenildiler. Arkasından İslam ordusu Taif'e gelerek Sakif kabilesinin yaşadığı kaleyi kuşattı. Sonunda Süheyl'in kabilesi Sakifler de Mekke'ye bir heyet gönderip İslam'ı tanıdıklarını bildirdiler. Resulullah, Ebu Süfyan ve Mugira adlı bir Müslümanı onların yanına kattı. Görevleri Taif'e gidip Taiflilerin taptıkları Lat isimli putu kırmaktı. Şu gözlerim daha neler görecek? Daha dün Muhammed'in en da düşmanlarının önde geleni Ebu Süfyan, bugün Taif'e gelip, Sakiplerin tanrısını yerle bir ediyor ve Muhammed'in çağrısını anlatıyor herkese. Yazıklar olsun sana. Ruhu da rengi gibi kara vahşi. Aptallığın kölesi vahşi. Ölüm dört yanını kuşattı. Bütün Hicaz Müslümanlığa girdi. Bir tek sen kaldın. Bunların hepsinin toptan yanlış olduğu olup senin haklı olma mümkün mü? İnatçılık içinde yıllardır bir serabın arkasında sürüklenip duruyorsun. Hamza'nın ciğerlerini çiğneyen Hint bile Müslüman oldu. İkrimede dönüp Müslüman olmuş. Eski efendin Cübeyr de. Hevazinler bile. Imkansız olan bir şey, bütün yarım adayı kaplayan bir gerçek oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Kendimi Muhammed'in huzurunda boynuma dayanmış bir kılıçla buluncuya kadar bekleyecek miyim hayır hayır en iyisi kendi sonumu kendim halledeyim gel buraya benim sadık mızrağım son hedefin sahibi kalbime girmeye ne dersin hey dur ne yapıyorsun sen vahşi burada ne işin var Süheyl? rahat bırak beni saçmalama bırak şu Allah'ın kapısı her zaman açık vahşi neden bir de onun kapısını denemiyorsun O kapının önünde duran adamın en sevdiği insanı amcasını öldürdüm ben Kapının önünde kimse yok O kapıya yönelen kim olursa olsun içeri girer Sen Allah'ın çağrısını düşün Boş versene yakında öleceğim Eğer Müslüman olursan kimse sana zarar vermez Kimseye güvenmiyorsun Çünkü sen Allah'ı bilmiyorsun Peygamberimizin dünyalardan daha geniş dünyasında bir an bile yaşamayı denemiş değilsin. Bana bak, sen benim dostumsun. Senin kendini mahvetmene izin vermeyeceğim. Sen istesen de, istemesen de, seni şerefli bir hayata sürükleyerek de olsa götüreceğim. Ne yaptığını bilmiyorsun sen. Ha, biliyorum, biliyorum. Doğru olan onun yolu. Bunu inkar etmem imkansız. Bunu düşüncemle, ruhumla uzun zamandan beri anlamamış değilim. Bu duygudan kaçmak için çok uğraştım. İnat gibi aptallıkların arkasına saklandım. Bunu anlatmam için delile gerek yok Süheyl. Müslümanların savaşma şekillerini, Bilal'in ezan okuyuşunu gözlerimle gördüm. Zamanında korkak olan Abli'nin Müslüman olduktan sonra nasıl cesur olduğunu gördüm. Ben gerçek özgürlüğü aradım, gerçek şerefi aradım, sadık ve işten kardeşliği aradım. Niye inkar edeyim? Bunların hepsini Muhammed'de gördüm. Ama içimde korkunç bir burukluk var. Benimle onun arasında Hamza'nın kanı var. Üstelik beni Hamza'yı öldürmeye teşvik edenler bile şimdi Müslüman oldular. Tamam işte, dinle beni. Muhammed küfrün liderlerini... Hamza'nın ölümünü planlayanları bile affettikten sonra seni niye affetmesin? Sana yemin ediyorum Bahşi. Muhammed'in bir tek insanın bile Müslüman olmak için ona gittiğinde ne kadar sevindiğini bir bilsen... Şey, ne oldu niye bağırdın Ter içindesin de. Kabus mu gördün mü? Onu gördüm Süheyl Gene onu gördüm Kimi Hamzayı. Yüzünde garip bir gülümsemeyle bana bakıyordu Bu gülümsemenin anlamını çözemiyorum İçimde korkunç bir acı var Kurtar beni Süheyl Korkuyorum Allah'ta? Sen benim kardeşimsin Korkma Allah'ın kitabı der ki Allah bütün günahları bağışlar Bir insan Müslüman oldu mu Bütün günahları silinir Bağışlamasını isteyip vazgeçtikten sonra Allah'ın bağışlamayacağı günah yoktur dostum Allah'ın Resulüne git ve inancını ilan et İnan bana Yeniden doğmuş gibi olacaksın Hatasız Günahsız Ve üzüntüsüz olarak Sözlerin içimi aydınlatıyor Süheyl Allah'ın beni bağışlaması için dua et ne olur. Ve vahşi... ...gizlenerek Medine'ye doğru yola çıktı. Ümit ve korku arasında çırpınan bir kuş gibiydi yüreği. Başım eğik, gözlerim yerde... ...onun huzuruna kimseye görünmeden girmeye çalışacağım. Ama pişmanlık ve kara geçmişim yakımı bırakmaz biliyorum. Eğer Muhammed beni öldürürse... ...çok yerinde bir iş yapmış olur. Ama ne olursa olsun... ...ömrümde bir kerecik olsun... ...gerçeği görmüş olmam... ...gerçeği anlamış olmam bana yeter. Şu kalbimi titreten, genişleten ışık... ...yiliklerime hissettiğim şu inanç yeter bana... Sonunda Medine'ye varan vahşi, yüzünü örterek Resulullah'ın huzuruna çıktı. Ey Allah'ın elçisi, ben Allah'tan başka tapılmaya layık ilah bulunmadığına ve senin onun peygamberi olduğuna iman ettim. Peygamberimiz sen vahşi misin diye sordu. Evet. Resulullah onu oturtup Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi'nin anlattıkları bitince Resulullah ona senden rica ediyorum. Bana yüzünü gösterme. Çünkü seni her gördüğümde Hamza'yı hatırlar ve seni incitecek bir söz söylemekten korkarım dedi. Süheyl'e sevgili kardeşim. Keşke beni öldürseydi de kurtulmuş olsaydım Bana yüzünü gösterme dedi Böyle dedi Duyduğum acıyı sana tarif edemem Bak herkes ona gidip geliyor Onun huzurunda bulunmanın şerefini tadıyor Resulullah onlara gülüyor Onların kulakları Onun kutsal sözlerini dinliyor Sevişlerini ve üzüntülerini ona anlatıyorlar Ama ben Yalnız başındayım Seni anlıyorum onun yakalığında bulunmaya nasıl susadığımı anlayamazsın Süley. İçim yanıyor. Ömrüm boyunca bu mahrumiyetim ve susuzluğum sürecek. O mescide girdiği zaman... ...arkasına saklanacak uygun bir direk arıyorum... minbere çıktığında beni görmemesi için. Belki de içimde hala yok olmamış kötülük filizlerini hissetti ve... ...büyük bir pişmanlıkla temizlenmem için yaptı bunu. Belki şu çektiğim acıyı öldükten sonra çekmem. Hayır. Elbette çekmeyeceksin. Bu korkusuzluğun beni Allah yolunda yok olmaya itiyor. Hiç kimse Allah'ın Resulü'nü Muhammed'i benim kadar sevemeyecek. Allah yolunda şehit oluncaya kadar bütün savaşlara katılacağım. Durmadan dua edeceğim Süheyl. Allah'ım ey tek sahibimiz... ...ey en iyi gören... ...ey en iyi işiten Allah'ım... ...beni büyük bir hayra muvaffak kıl... ...onun bana bakıp gülümseyeceği bir hayrı işlemem için... ...yol göster bana... <gülüyor> <gülüyor> Amin desene Sühey... Amin. <gülüyor> Müslüman olduğunu öğrenince çok sevindim vahşi ama bana söylediği beni bir anda iktiyarlattı ben geçmişim için senden daha çok yanıyorum vahşi ama ilahi irade bizim bir süre daha ayaklarımızın dikenli yollarda kanamasını dilemiş içimizdeki karanlığı Muhammed'in getirdiği ışıkla zamanında aydınlatmakta inat etmiş olmamıza göz yaşı dökmemiz gerekiyor Ciğerlerimize dek pişmanlık duymalıyız Böyle temizleniriz Kutsal ışık ilahi nur böyle aydınlatır içimizi Evet Haklısın kardeşim Günler günleri kovaladı Allah'ın Resulü hastalanmıştı Nihayet Son kez minbere çıktı ve bütün Müslümanlara veda etti. Görevini tamamlamıştı. Vefat etti. Müslümanlar ağlıyordu. Kimse öldüğüne inanmak istememişti. Hz. Ebu Bekir minbere çıktı ve onun öldüğünü bildirdi. Ama Allah diridir ve ölmez dedi. Ey bizim susuzluktan kıvranan hayat çölümüzde, Gerçeğin pınarlarını fışkırtan, Sen beni bu dünyadan gidecektin, Nasıl olur bu? Ey sefillerin, kimsesizlerin, Üzgünlerin kalplerinde ümit filizlerini yeşerten, Ey zayıfları himaye eden, Köleleri özgürlüğe kavuşturan, Ey zalimlerin ve azgınların burunlarını yere sürten yüce peygamber, Şimdi ben ne olacağım? Fahşi, şimdi ne işe yarayacağım artık? Senin olmadığın bir dünyada mı yaşayacağım? Sen gittikten sonra benim yaşamam için bir neden var mı? Sana dünyada yüzümü göstermedim. Acaba ahirette de iki dünyayı aydınlatan yüzünü görmekten mahrum mu olacağım? Ey mahrumların, muzdariplerin, kimsesizlerin şefaatçisi... Yemin ederim ki canımı dişime takıp iğrenç tanrıların putların dikildiği yere neresi olursa olsun gidip savaşacak Ya bunları yerle bir edeceğim ya da şehit olup sana kavuşuncaya kadar savaşacağım Sana olan iştiyakımın en dayanılmaz olduğu anlarda bile yüzümü senden gizledim Her gizli işim içimi yakıp kavurdu O müstesna tebessümünün gözlerimin önünden gitmesi hiç mümkün mü? Her yaramı sardığın o kutsal sözlerin kalbimden ve kulağımdan silinir mi hiç? Şunlar istedikleri kadar senin öldüğünü söylesinler. Önemi yok bunun. Gözümden ve gönlümden gitmiyorsun. Her namaz kılan gibi senin adını Allah'ın adından sonra anıyorum. Yeryüzünde hiçbir güç beni senden ayırmaya, seni içimden almaya güç yetiremeyecektir. Resulullah'ın vefatından sonra Müslümanlar Hazreti Ebubekir'i onun halifesi seçtiler. Bu dönemde türeyen Müseyleme adında yalancı bir peygamber vardı. Onunla savaşmaya giden ordunun içindeydi vahşi. Bana Müseyleme'yi gösterin. Hey! O İslam düşmanı alçak göster bana. İşte şu ileride. Etrafındaki adamlarının koruduğu o Müseyleme. Vahşinin mızrağı Müseyleme'nin göğsünü parçalamıştı. Ama daha Müseyleme yere düşmeden... ...vahşi gözyaşları içinde haykırmıştı. Ya Resulallah... Şu mızrağımla senin en sevdiğin, senden sonra insanların en hayırlısı olan Hamza'yı öldürdüm. Şimdi de senin en büyük düşmanlarından birini öldürdüm. Artık bağışlandım mı, affettin mi beni, yüzünü görebilecek miyim? Savaş hemen sona ermişti. Vahşi dua ettiği yerde uyuyakalmıştı. Savaşın yorgunluğu diğer Müslümanları da orada dinlenmeye mecbur etmişti. ...birden Vahşi'nin ayağa kalktığını gördüler. Allah büyüktür. Allahu Ekber. Bir mücahit yanına sokulup ne olduğunu sordu. Onu gördüm. Rüyamda onu gördüm. Beyaz bir ata binmişti. Gene gülümsüyordu bana. Korktum ama gelip... ...güçlü kollarıyla kucaklayıp... ...alnımdan öptü beni. Bana dedi ki... ...cennette benimle birlikte olacaksın. Kimden bahsediyorsun Vahşi? Kimi gördün? Hamzayı. Hamzayı gördüm. Allah'ım. Şükürler olsun sana.